Herkese merhabalar Bir açık yeşil programı daha başladı Ben Deniz Ömer Madra Ve bu programın asıl Sunucusu hazırlayıcısı Ümit Şahin'de konuğumuz Uzaktan Dubai'den Böyle bir tuhaf Hem de son anda yakalayıp Bu programı bitirdikten sonra da Havaalanına gidip Dönecek Böyle ilginç bir yayın yapıyoruz COP28 bitti kapandı <gülüyor> şeyleri, artıları ve eksileriyle birlikte daha uzun süre konuşulacak tabii. Bu arada destekçimiz Mahmut Karaman'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Merhaba Ümit. Merhaba Ömer abi. Herkese günaydın. Dubai'den bir kez daha. Evet, bitti. kop. Yani bitmiş. Çünkü ben kapanış oturumuna maalesef katılamadım. Kapanışın dün olması gerekiyordu malum. Ee, hatta Başkan El Cabir de çok iddialıydı e, sabah bitireceğim diyordu dün için ama olmadı çünkü e, anlaşmazlık e, çözülemedi bir türlü ve planeli çok kısa sürmüş yani kapanış oturumu çok kısa sürmüş ama galiba ülkeler de söz alacak şimdi e, o yüzden e, şu anda devam ediyor sanırım e, durum bu ama neticede kop kararı çıktı. Ee, geçen hafta da konuştuğumuz ve merakla beklediğimiz bu GST denen e, fosil yakıtları da içeren karar nihayet çıkmış oldu. Peki bu çok sayıda itiraz vardı. Daha, mesela açık yeşilden yeşil gazeteden de, Atlas Sarafoğlu aracılığıyla öğrenmiş olduğunuz küçük en küçük aktivistlerinden biri dünyanın Genel oturumun önüne çıkıp insanları insanlar ölüyor siz yalan söylüyorsunuz liderler yalan söylüyor insanlar ölüyor diye bir açılış yaptıktan sonra dibeci edildi yani şeyi de rozeti de söküldü temsilci Orada katılma etkisi alındı. Pek adil değil diye de şeyler veriyordu. Ama ee, müthiş bir eylem olmuş o sonuçta. Ben o eylemi görmedim canlı olarak. Ee, çünkü galiba bakanlar toplantısında değil mi? Üst, üst düzey toplantıda. Evet müthiş. üst düzey toplantıda şaşkına dönüyorlar bütün evet, herkes. E, ama e, o kadar müthiş bir eylem ki e, gördünüz mü bilmiyorum. Financial Times'ın kapağı dün. Ee, öyle, hayır o, görmedim Financial Times'ta koca bir fotoğraf olarak eylem yer alıyor ve elindeki pankart okunuyor işte fosil yakıtlarda rason verin pankart falan. bence çok başarılı bir eylem oldu ee, ve 12 yaşında bir aktivistin yapması ayrıca önemli dibece ettiler ama yani bir daha e, giremezsin koplara dediler ama o işler öyle olmuyor yani öyle olmuyor de, tabii. E, tekrar şey yaparlar yani. bir, bir, bir sene yasaklarlar en fazla Hı. E, bence çok iyi bir eylemdi. Büyük de bir cesaret tabii. E, kolay değil böyle bir eylemin e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılması. Evet, demokrasini evet. ağda verdik bizde Ve yani şey diye bağırıyor bakanlar toplantısında, e, fosil yakıtlara hemen son ver, Verin liderlerimiz yalan söylüyor, insanlar ölüyor. Our leaders die, people die diyor. Ve şimdi harekete geçin diye kömürü, petrolü ve gazı. Efendim Hindistan. Hindistan'da. İlk çocuk örgütünü kurduğu tarihiyle Atlas Sarrafoğlu'na 6 yaşındayken kurdum demişti. <gülüyor> Evet. Öyle, yani görüş, görüş gerçekten. Ee, ya yani şimdi burada tabii e, hani kararı biraz bakalım isterseniz. Lütfen. CST kararı çıktı. Sabah 7'de düştü en son ve aynen kabul edilmiş bu sabah. Dolayısıyla elimizde net olarak bu küresel durum değerlendirmesi kararı var. 5 yılda bir yapılıyor malum. İlk küresel durum değerlendirmesi bu ve özellikle de 2025'te verilecek ikinci ulusal katkı beyanına kılavuzluk etmesi anlamında önemli bir karar. Şimdi bu kararın tabii en merakla beklenen kısmı fosil yakıtlar kısmıydı. Ama oraya gelmeden önce baştan şöyle bir tarayalım önemli neler var. İşte Glasgow'dan beri olduğu gibi Paris'e olan referansların ötesinde bir buçuk derece vurgusu tekrar ediliyor. Burada da bir buçuk derecenin asıl amaç olduğu ve Hedef olduğu vesaire tekrar ediliyor. Onlar önemli. Ee, i̇şte bilime olan referans sık sık e, veriliyor. Ee, burada gelişmekte olan ülkelerin e, en önemli kaygılarından biri olan e, hakkaniyet ve ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi e, ve yapabilirlik e, meselesi. 2-3 e, ayrı yerde 2-3 e, ayrı paragrafta vurgulanıyor çünkü bu burada çok önemli bir tartışmaydı. Fosil yakıtlardan çıkışı da aslında e, farklılaştırmaya bağlamak istedi e, Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkeler e, ama başaramadılar. E, ama en azından e, Batı ülkelerinin bir anlamda öldürmeye çalıştığı bu e, hakkaniyet ve e, farklılaştırma meselesini e, Diğer daha giriş paragraflarında defalarca vurgulatmışlar. Bu e, önemli bir nokta. E, 2023'ün en sıcak yıl olduğu kararda geçiyor. E, son 10 yılın ısınmasının 1,1 derece olduğu kararda geçiyor. Bu e, yani oldukça uyarılar, yani bilim insanlarının sürekli yükselttiği uyarılar ülkeler tarafından imza altına alınmış oldu. Bu açıdan önemli. Tabi bilmediğimiz şeyler değil ama ülkelerin bunları kabul etmesi, yani aralarında ne bileyim Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Rusya'nın, Çin'in olduğu ülkelerin bunların altına imza atmış olması, burada yani herkesin bildiği şeyler gibi görünen paragrafların yine de önemli. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 2020 öncesi Gelişmiş ülkelerin yapmış olmaları gereken azaltımı yapmadıklarını. Yani %25-40 arası 1990 seviyelerine göre bir azaltım yapması gerekiyordu. Gelişmiş ülkelerin e, Kyoto 2'ye göre. Bunun e, başarlamadığı 17. paragrafta vurgulanıyor. Bu da önemli. Onun dışında e, azaltım bölümü işte en çok e, ilgilendiğimiz baştan beri üzerinde konuştuğumuz azaltım bölümüne gelirsek. Bu 4 derece şöyle bir şeyle başlatmışlar. Paris Anlaşması'na yönelik eylemler sayesinde 100 yıl sonuna kadar 4 derece olarak beklenen sıcaklık artışının 2,1 ile 2,8 derece arasında gerçekleşmesinin beklendiği bu en son verilen ulusal katkı beyanlarıyla gibi bir, hani bunu bir başarı şeyi olarak. Göstermişler, yani dünya 2,5 derece ısıtmak ne kadar başarısı artık. Ee, onun dışında yüzde şey e, bütün küresel emisyonların yüzde 80-70'sinden sorumlu ülkelerin e, bir uzun dönemli e, karbon nötralitesi ya da işte e, net sıfır'a benzer bir hedef belirlemiş oldu. Biliyorsunuz Türkiye'de dahi bunla bunu söylemişler. Bunlar olumlu gelişmeler olarak. Fakat şu olumsuz ve başarısız e, durumu da e, not etmişler. E, 2000 şu anki mevcut e, şeylerle, ulusal katkı beyanlarıyla Paris Antlaşması hedefleriyle e, 2030 yılında e, 2019 seviyesine göre emisyonlar sadece %2 düşecek. Eğer e, finansman e, teknoloji transferi ve teknik yardım vesaire her şey sağlanıp da e, bütün e, şartlı hedeflere de ulaşılırsa ancak %5,3 düşecek. Bunu e, not ediyor e, karar e, ve birkaç paragraf sonra da aslında olması gerekeni söylüyor. Bunun da buraya girmiş olması çok önemli IPCC şey bu biliyorsunuz. Aslında olması gereken 2030'a kadar emisyonların 2019 seviyesine göre %43 azaltılması, biz %2 azaltıyoruz diye itiraf ediyorlar yani. Ve 2035'e kadar da %60 azaltılması gerektiğini, 2050'de de net sıfıra ulaşılması gerektiğini buraya net bir şekilde yazmışlar. Bir de şey de var, yani IPCC'den direkt alınan ya da diğer karbon uçası raporlarından direkt alınan şeylerin buraya girmesi kritik. Çünkü malum bu 5 yılda bir, olan bir değerlendirme olduğu için hani 5 yıl sonraki stocktake'te de e, bunu tekrar göreceğiz. Ne kadar bir ilerleme olduğunu. E, mevcut küresel 1,5 derece küresel bütçesinin %80'ini tüketmiş olduğumuz. Sadece %20'sinin kaldığını ve bunun da kısa süre içerisinde bitirileceğini. Bunun için en geç 2025'te küresel emisyonların zirve noktasına çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Şimdi ilk 27 paragrafı böyle kısaca özetledikten sonra asıl iki haftadır üzerinde konuştuğumuz 28. paragrafa gelelim. Yani bu fosil meselesinde ne diyor? Evet. Şimdi burada tabi dil oyunları olimpiyatları yapıyorlar. Yani nasıl esnetiriz, nasıl gevşetiriz ve nasıl anlamsız hale getiririz yarışmaları yapıyorlar. Bir önceki taslakta siz onu dün konuştunuz galiba değil mi Ömer abi? Evet, evet. Pazartesi günü çıkan taslakta biz e, pazartesi günü Özdeş'le konuştuk e, açık gazetede ama o zaman o ikinci taslak çıkmamıştı henüz. E, o gün öden sonra ikinci taslak çıktı bir şok e, etkisi yarattı. Çünkü ilk taslaktaki phase out ifadesi e, yani fosil yakıtlardan kademeli çıkış ifadesi uçmuştu. E, evet yani... Gökçen Şahin'le de birazcık konuşma fırsatı bulduk dün onu. Evet Şimdi... yani o oradan uçtu ve şeye dönüştü yani e, fosil yakıtların kullanımının e, tüketiminin ve üretiminin düşürülmesi diye bir ifadeye şey yaptılar. Bu çok da bir e, tepki topladı. Şimdi onu düzeltmişler ama nasıl düzeltmişler? Şöyle düzeltmişler yani resmen ben bunu şöyle yorumladım. Hani bunun aynısını başka nasıl ifade edersiniz diye hani bakarsınız ya şeye sözle tezahürse falan. Ya o şekilde düzeltmişler. Anlamış değişmiyor. Çünkü şöyle diyor. Transitioning away from fossil fuels. Yani ne demek bu? Fosil yakıtlardan uzak geçmek mi? Yani uzaklaşmak, değil mi? Transition away, değil mi? Yani... Transitioning, transitioning away from fossil fuels in energy systems. Ben bunu diyor, yani İngilizcem bu kadar Kötü değildir ama çevirmekte zorlanıyorum doğrusu. İşte anlam ama. anlamsız olsun diye buluyorlar bu tür lafları, değil mi? Yani ne demek transition'in geveyi gerçekten? Ee, ya yani pozisyon geçişi mı? <gülüyor> evet, geçişi uzağa, uzağa geçiş uzağa doğru geçiştirme mi? Ne, çeviremiyorum yani. Yani evet yani Fosil yakıt enerji ener sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kastediyor muhtemelen ama ne demek uzaklaşmak yani? Bırakacağız evet. mı? Daha mı az kullanacağız? Yerine bir şey mi koyacağız? Hiçbiri yok. Mesela substitution ifadesi vardı yani fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin gelişmesi ifadesi vardı. Onu da uçurmuşlar. O da yok. Ee, sadece just orderly and equitable manner yani adil, düzenli ve e, hakkaniyetli bir şekilde bu geçiş olacakmış. Bu özellikle zaten gelişmekte olan ülkelerin e, talebiydi. Bu girmiş. E, bir de şu var olumlu olarak e, bunun e, bu eylemin bu kritik 10 yılda hızlandırılması yani 2030'a kadar olan dönemde hızlı bir şekilde yapılmasından bahsediyor. Ve amaç olarak da nihayet amaç olarak da 2050'de net sıfırı şey yapmış. Ama bu tabi fosil yakıtların terk edilmesi anlamına asla gelmiyor. E, bu açıdan fosil yakıt şirketlerinin ve fosil yakıt ülkelerinin zaferi bence bu. Yani her ne kadar e, bizim tarafta iklim hareketinde fosil yakıtlar metne girdi diye bayağı bir olumlu bulunduysa da e, ben açıkçası bazı diğer arkadaşlarla beraber aynı fikirde değilim. Bu ciddi bir e, zaman kazandırdı fosil yakıt şirketlerine. Yani önümüzdeki evet, yılın bence yılında... asıl nihai olarak çok son derece vahim olması eee beklenir sonuçlarının da yani neydi belirsiz anlamı bile çeviremeyen yani yapay zeka ya çevirmeye çalışıyorum gene olmuyor. <gülüyor> Transition away şeylerine baktım. Hakikaten trajikomik durumlardan bir tanesi. Şimdi buna ee, bakarak mesela siz hiçbir ülkeye ya da şirkete yeni petrol kuyusu açma diyebilecek misiniz? Yani Days out lafı girseydi yani 2050'ye kadar fosil yakıtlar terk edilecek lafı girseydi o zaman yeni yatırımların hepsini durdurmak için elinizde net bir şey olacaktı, gerekçe olacaktı. Ama bu böyle bir gerekçe veriyor mu vermiyor mu çok zorlamak lazım. Üstelik dediğim gibi aynı 28. paragrafın A maddesi iyi yani yeni bir enerji kapasitesinin 3 katına enerji veriminin 2 katına çıkarılması girmiş 2030'a kadar. Ama mesela orada da dediğim substitution yok yani e, fosil yakıtların yerine alır yok fosil yakıtların yerine alır olmayınca siz hepsini birden büyütebilirsiniz yani yani bu e, çok anlamlı değil ikinci B maddesinde mesela e, Glasgow'daki e, unabated coal'un yani CCS kullanılmayan ter, e, kömürlü termik santrallerin azaltılması ya da Kömür gücünün azaltılması lafı geçiyor, bunun hızlandırılması lafı geçiyor ama şey de uçmuş, yenilerin kurulmasının sınırlanması vardı taslaklarda, o da uçmuş mesela. yeni evet, yeni şey. Evet, evet yani yeni petrol şey, kuyusu ya da kömür madeni açılmayacak filan anlamına gelecek. Hiç onlar yok. Bir cümle onlar yok, yok yani. Transitionı geçiş intikal ne bileyim eski dille intikal uzağa doğru intikal <gülüyor> intikal evet intikal lafı burada evet e, Osmanlıcaya başvurmakta için. daha çok yarar var yani şeylerde duyuyordum ben öyle metro e, anonslarında burası hani intikal istasyonu gibi intikal lafını orada mı aldılar şimdi <gülüyor> olabilir <gülüyor> yani bilmiyorum ama intikal uzağa doğru intikal <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de, bir de daha kötü maddeler var şimdi onlara daha gelmedim. Bir de daha tehlikeli maddeler var. O da E maddesi. Şimdi E maddesinde e, sıfır ve düşük emisyonlu teknolojilerin hızlandırılması diyor. Including diyor. Enteralia yani diğer şeylerle birlikte yenilenebilir enerji, nükleer enerji, nükleer 20, 30 senelik e, iklim rejimi tarihinde ilk defa bir kop metnine giriyor. Büyük bir yenilgi e, bu bence bizim için. Yani nükleerin buraya girmesi e, bence bu kopun en büyük e, yenilgisidir ya da rezaletidir. Artı devam ediyor. Abatement and removal technologies such as yani azaltma ve karbon giderme teknolojileri such as ne gibi? E, karbon yakalama ve kullanma depolama. ve depolama. Evet. Özellikle e, karbonsuzlaştırılması zor sektörler diye eklemişler. Bu iyi. Yani enerji değil demek istiyor ama bir bağlantıda bir ses kopukluğu mu oldu acaba? Tekrar Tam demiyor. Yani daha çok demin çimentoyu falan kastediyor. Ama bir de low carbon hidroju sıfır karbon hidrojen dese onun bir anlamı var. O yeşil hidrojen demek. Ama düşük karbonlu hidrojen dediğinizde doğal gazdan üretilen hidrojeni de hidrojenin de önünü açıyor. Bu da son derece tehlikeli maalesef. Ee, <gülüyor> yani yakıt lafı geçiyor muydu? Kır şeylerde vardı yakıt. var. Burada da var. C maddesinde ee, net sıfır emisyonlu enerji sistemleri ve e, düşük karbonlu, sıfır ya da düşük karbonlu yakıtlar mesela. Bu da direkt eee Doğalgazdan üretilen hidrojeni kast ediyor gibi kabul edebilir bazıları bunu. Dolayısıyla bunlar çok tehlikeli. Nükleerin girmesi, CCS'in bu kadar net girmesi, kaçış noktaları yaratmışlar. Yani fosil yakıtlardan uzaklaşmayı engelleyecek kaçış noktalarını buraya birer birer sokmuşlar maalesef. Ümit, ben de bir de şeyi ekleyeyim izninle. yani <gülüyor> Vanetan senin dün yayınlanan önemli bir ee, oldukça iyi bir şeydi. Aktivist ve UNICEF'in temsilcisi Vanessa Nakate e, bu şey konusunda bir atıfta bulunuyordu. Carbon Capture and Storage denen işte karbon yakalama ve depolama dünya hükümetlerine 30 trilyon dolar daha fazla şey şeye geçiş için gerektirecek diye bir çok önemli enerji etkinliği e, yeterli ve yenilenebilirlere e, ya tabii şimdi şöyle bir şey var için. mesela Amerika'da e, bu e, enflasyon düşürme yasası için o ve işte altyapılar için ayrılan paraların bir kısmı şimdi bu kararlardan sonra CCS'e gitmeye başlayabilir yani o Değil mi o onun aslında yenilenebilir enerji ya da elektrifikasyona gitmesi lazım. Aynen, tabii. aynen öyle ve bu çok çok yani özel. İşte bir... onu söylüyor aslında. Hmm, yani Vanessa da şeyi diyor yani bir aldatmaca e, petrol ve gaz endüstrisini ayakta tutmak <gülüyor> ve devlet desteklerini almaya devam etmek için diyor. Evet. uygulanmış bir şey diyor. Bu da son derece önemli bir şey tabii. Bu şeyde e, kapalı toplantının notlarını notları geldi bize. Orada mesela ülkelerin konuşmaları arasında çok ilginç şeyler var. Mesela Norveç demiş ki e, biz bu CCS'i kullanıyoruz. İnanın pek bir işe yaramıyor demiş. Yani <gülüyor> Norveç'te, de, e, Norveç burada en nasıl diyeyim? yüzlü ülkelerden bir tanesi. Evet. Ee, her de, zaman öyle son sıralarda. Evet. Sürekli şeye bastırıyorlar. E, fosil yakıtlardan çıkış için bastırıyorlar ama bir yandan da yeni petrol kuyuları açıyorlar. Açıyor Kuzey Denizi'nde. Adını bile değiştirdiler şirketin. Stato, öyle mi? Tabii Sato Resmi şirketin adını Elinor diye gayet zarif bir kadını hatırlatan bir isim koydular yani. O şeyden Her geliyor galiba ilnor o kuzey mitolojisinden falan geliyor galiba. Herhalde eminim bakmadım ama iyi hatırlattım bakarım. Bir de yani bence bu işte 8 dakika kaldı ama son şey olarak tekrar bana sanakate bir atıfta bulunmak istiyorum biterken COP 28'de insanlığın ortak paylaştığı teknenin battığı duygusu var ve birkaç saat kaldı diyor davranma, davranmamıza yetecek. Birkaç saat var. Ve şeyi anlatıyor çok önemli yani Turkana bölgesinde Kenya'da Desmond diye bir çocukla tanıştım diyor 6 yaşındaki ve ağır akut şeyden beslenme yetersizliğinden aynı gün tanıştığım gün hayatını kaybetti. Onun ölümü doğrudan doğruya kuraklıkta iklim krizinden dolayı iklim yıkımından doğan kuraklıktan geliyordu ve milyonlarca insanı da e, açlık ve yani Horn of Africa denen yerde Afrika boynuzu denen yerde açlığın nesiline e, dibine getirmişti diyor. Yani şu bilmeleri lazım Desmond'un hikayesini diyor. Bütün katılanlar görüşmeciler bu iklim krizi denen şey öyle verilen vaatlerden istatistiklerden, raporlardan ya da aktivistlerden ibaret değil. Bu doğrudan böyle insan ıstırabı ve yıkılan hayatlar ve ölümden ibaret. Ölümden bahsediyor esas diyor. Yani bütün dünyada sizi izliyor diye bitirmişti yazısını COP28'dekileri. Bütün dünya sizi izliyor ve kendi çocuklarının, sizin bu eylemlerinizin on yıllardır süren eylemsizliklerinizin direkt sonucu olarak çocukların öldüğünü görme, gören insanlar sizi seyrediyorlar. Kaçacak yerler yok diyor da bitiyordu. Doğrusu biraz bu iki riyakarlığın evet. izleri var. Yani burada riyakarlığın ötesinde onunla birlikte daha doğrusu hani çok kısa birkaç dakikada şeyle bitirebiliriz belki. Bu ülkelerin e, nasıl pozisyon aldığı, bu işin niye buraya geldiğini anlamak için şimdi sadece çok dışarıdan bakıp e, işte petrol ülkeleri zaten bu da burası da Birleşik Arap Emirlikleri o burada yapıldığı için böyle bir sunuluş demek bence biraz kolaya kaçmak olabilir. Hı hı. Çünkü e, bence temelinde işin e, finans meselesi var. Eğer e, Batı e, tarihsel sorumluluğunu ve iklim borcunu kabul etse biliyorsunuz e, neredeyse kategorik olarak reddetmeye başladılar. Zaten tazminatı reddediyorlardı. E, iklim borcu lafını reddediyorlardı. Şimdi tarihsel sorumluluk dışarıdan bile, bile kaçmaya başladılar. Hür evet, gibi değil yani. canlandığına tanık oluyoruz yani. Evet evet evet tamamen Ölümünsüz yani tarihsel tarihsel sorumluluk tan uzaklaşmaya başladıkları için kendilerini sorumsuz gibi ya da diğer ülkelerin Çin'i, Hindistan'ı falan daha hızlı emisyonları arttığı için daha sorumlu gibi görmeye başladıkları için aslında bu ülkelerin daha hızlı bir iklim eylemine girişmelerine neden olacak finans mekanizmalarının önünü açmıyorlar. Ve mevcut şeyleri yani piyasaya bırakıyorlar tamamen mesela ne bu çok taraflı yatırım bankalarının reform edilmesi çağrıları doğru düzgün bir karşılık buldu. Ee, Kolombiya'nın sürekli söylediği mesela biz bir kömür ülkesi olduğumuz halde e, çıkmaya karar verdik. Ee, evet o çok önemli bir e, açıklama. Ama diyorlar işte e, küresel finans piyasaları buna izin vermiyor. Yani bizim e, dönüşmemize izin vermiyor. Çünkü şimdi bütün fosil yakıt ülkeleri... Ee, Katar gibi değil ya da Suudi Arabistan gibi işte Kolombiya gibi olanlar da var. Daha az gelişmiş olanlar e, ve ekonomileri büyük ölçüde buna bağımlı olanlar iyi niyetli bir şekilde çıkmaya karar verdiklerinde de fosil yakıtlardan bunu yapabilecek dönüşümü gerçekleştirecek parayı bulmaları gerekiyor ve maalesef Batı ülkeleri e, hala çok komik e, finansal yardımlarla e, oyalayıp e, gelişmekte olan ülkeleri Mesela kayıp ve zarar için falan önerdikleri komik e, paralar bunlar artmazsa hiçbir manası yok. Adaptasyon e, için ayırdıkları mesela şeyde geçiyor e, Dubai kararında geçiyor. Adaptasyon için yılda 4 trilyon dolar gerektiği geçiyor. Adaptasyon evet. fonundaki paraya bakın işte birkaç yüz milyon dolarlık bir para. Daha toplam Yeşil İklim Fonu'ndaki 100 milyar bile toplanmış durumda değil. Bu da Dubai kararında yazıyor. Dolayısıyla... Ee, bu ülkeler finans konusundaki sorumluluklarını kabul etmedikçe Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş şu bu yani e, hadi Bangladeş saymayalım az gelişmiş ülke ama hani bunun gibi diğer hızlı büyüyen ülkeler Brezilya mesela e, bence e, ayak sürmeye devam edecekler. Onların ayak sürmesi petrol ülkelerin elini kolaylaştırıyor. Eğer burada Çin, Hindistan e, ve benzeri ülkeler e, Fosil yakıtları terk etme konusunda Batı'nın daha fazla desteğini alıp, finansal desteğini alıp e, tamam deselerdi o zaman bir avuç körfez ülkesi bunu başaramazdı. Yani e, ben yine burada maalesef Batı'nın e, eski sömürgecilerin evet hatta evet. ana, ana sömürgecilerin eski ve yeni onların kabahati olduğunu <gülüyor> evet. düşünüyorum. Her ne ben... kadar Avrupa Birliği bir öncülük yapıyorsa da burada özellikle Almanya Avrupa Birliği gerçek anlamda sosyal çıkış için öncülük yapıyor ama maalesef özellikle Amerika, Avustralya İngiltere falan feci yani pozisyonları dolayısıyla evet. hani bu iş daha ne kadar böyle gidecek bilmiyorum ben ama... bilmiyorum ben de yani son bir cümleyle yani <gülüyor> evet görecek vaktimiz de inşallah kalır yani Fiona Harvey'in Guardian'dan bir değerlendirme cümlesini okuyayım bitirirken istersen yani bu tarihi bir Birleşik Devletleri Emirlikleri oy, oy, oy, oydaşması demişti şey El başka ama bu tarihi şey diye soruyor Fiona Harvey çevre muhabiri tarihi anlaşma fosil yakıtların nihai sonunu mu belirliyor yoksa bir cehenneme giden yol üzerinde bir yeni adım mı bunu tam bilemiyorum demiş. yani evet. Çok Seneye yine bir petrol ve gaz ülkesinde yine demokratik olmayan bir ülkede bir COP daha göreceğiz Azerbaycan'da. Ondan sonraki yıl COP30 Brezilya'da olacak. İzlediğiniz Asıl en önemli e, yeni e, durak orası e, iki yıl daha e, çok şey bir mücadele zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Aynen öyle. O kadar kaybedecek vaktimiz var mı? Onu da bilmiyorum. Ümit çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sen Tatlıyorum. uçağına yetiş. Tamam. <gülüyor> ya, sonra konuşmaya devam ederiz. Bunları. Tamam. Peki bitirdik programımızı da e, çok teşekkür ederiz destekçimiz Mahmut Karaman'a da bir kez daha teşekkür ederek sona erdirdik.